We dance, we dance, we dance, dance, Modern sabahlar. Zıdım, zıdım, zıdım. Modern sabahlara hoş geldiniz. Teşekkürsana severler. 8:26 oldu saatimiz. 11 Şubat 2015 Çarşamba sabahında birlikteyiz. dışarısı kar, kıyamet, her şey iptal olmuş durumda. Okullar, düğünler, sünnet törenleri, açılışlar, hepsi, hepsi, Kına hepsi. Geceleri. Hanımlar lokalleri kan alıyor. Hanımlar gelemiyor. Evet. Günler altın günleri. Uyumcular kana alıyor, çeyrek altına gelen yok diyorlar. Aydatlar ödenemiyor bugün. Şu beden yatırırım ben, internete güvenmem diyenler evde. Arabalarını hareket ettiremeyenler ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar. ağlıyorlar. İşe gidemedim efendim diyenler, zaten üçkisiyiz basın ağrıtmayın diyenler bugün evde. Ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar. Küçücük çocuklar ellerini açmışlar. Keşke bu an sulu sepken olaydı diye ağlıyorlar. Bizim niye okulumuz yok diyorlar çocuklar. ...biz niye okula gidemiyoruz diyorlar... ...okutun bizi ama bugün... ...tatil olsun diyorlar... ...ağlıyorlar... ...ağlıyorlar... ...ağlıyorlar... ...evet... evet. <gülüyor> <gülüyor> ...günaydın sevgi dinleyiciler... Ee, ...dikkat ettiyseniz... ...hazırladığımız Ağlıyorlar şiiriyle... ...bugün e, başladık yayınımıza ve... E, ...Ege ile beraber başladık... ...zira Fahir Önç... E, ...milletvekilliği e, adaylığı için... E, i̇stifa ...görevinden istifa etti... Ee, onunla Onu, ilgili bir araştırdı mı? Tam araştırmadı galiba çünkü devlet kurumlarından istifalar olması gerekiyordu yani aynı zamanda e, istersen direkt kendisine Ay, soralım. Bu da bu da kalmış. Ay günaydın. Hoş geldiniz efendim. Ay çocuklar çok yoruldum. Sıra bekle bekle bekle bekle bekle. Ağlıyorlar. ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Sıradakiler ne ağlıyorlar. Ne sırası ya? Abi istifa sırası. Girdim baya bekledim de. <gülüyor> bütün istifalar bir merkezden mi yapılıyor? Tabii. Ben herkes çalıştığı yere veriyor o zannediyorum. Hayır sıra canım, istifa başvuru sırası olmasın ya. Hayır canım, istifadan merke yani... afat merkezleri açılıyor ya. Senin istifa yer hemen yanında istifa merkezi var. Ama senin istifa ettiğin yer ayrı. <gülüyor> Onun istifa <gülüyor> ettiği yer Ayrı ama A milletvekili dönemlerinde ben de öyle duymuştum. istifa merkezleri ama var. Yok yok şey istifası ayrı olanın tadı ayrı olur diye, kabı ayrı olur diye bir laf var ya. Zaten o yüzden bu ayrılık ayrılık bitsin diye tek bir merkezde toplandı. Bundan sonra istifaların tamamı tek bir merkezden yapılıyor. Fahir sen şey yapacak mısın peki o netleşti mi? Ne? Aday adayı diye bir afiş hazırlayacak mısın? Tabii Yoksa tabii. Sen yayında istifanı duyuracaksın, tekliflerini bekleyeceksin. Ben şey diyeceğim. Milletvekili aday... Slash harflerle adayı diye. Bir de ben şey duydum Fahir, o mahallede geçen e, seçimlerde adayı adayı olan vardı ya. E, beyefendi ismi. O brandayı kullanacak Fahir Bey falan dediler. Ben onu sordum. O çıkartmalıymış e, o harfler. İsimler çıkıyor. Sıyacak mı abi oraya benim aklıma takılan şey senin ismin? Fahir Öğünç diye dediğin ha, t ismini 3. 3. Mi yazacaksın. Evet maalesef milletvekilliği olarak artık T. Fahir diye geçecek. Ama tabii Tevfik T şimdi... olarak mı kullanacaksın yoksa T-Fahir diye kullanacaksın? T-Fahir. Şimdi oradan da sıkıntılar oluyor. Kimisi Tahir diyor, kimisi Mahir diyor. Yani öyle sıkıntılar oluyor. Zor ile Fahir birleşince de... Tahir oluyor, şey fahir oluyor. Ee, bakalım hayırlısı olsun Ama ben verdim. Ama istifanı verdin mi yani? Yok orada kapıda güvenlik görevlisi vardı. Ona verdim. Bayağı şey vardı... Abi sen bunu işleme koy. Yarın öbür gün seçilince bunu hatırlarım da senin. Sen tabii dedim ya sana güvenlik güvenlik işi senden sorulur dedim. Peki e, bu milletvekili adaylarının aday adaylarının bannerları falan var ya sağda solda. Evet. Onlar paralı mı? Paralı mı derken? Yani o asmak paralı mı? Asmak. Aday adayı diye yaptıralım. Kaç para ki o plastik? Hiçbir şey değil yani. Bir şanımız diyorsun ya. E valla yaptıralım Fantastiko da. hareketi diye bir şey yapalım. Asmak için... Teorik olarak ülkemizde pek çok şeyde olduğu gibi para ödemek zorunda olabilirsin. Öyle mi? Ama teorik olarak pratikte o pratikte o kadar olacağını biliyorum. ben de zannetmiyorum. Basalım yani. indirsinler ya demokrasiye darbe indirdiler diye dolaşırız. O da havalı. İsterseniz o ikinci brandımızı da aynı zamanda bastıralım. Mağdur olduk diye. Kesin. Kenarda bekleyelim, indir indirmez onu basalım. <Gülüyor> onu Ay vallahi çok gene heyecan dolu günler bizi bekliyor. Fahir kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Zor canım. bir yola çıktın. Sen bu montla mı çıktın kefenle mi çıktın yola? Abi bir mont aldım. İçimde küçük bir kefenim de var. Ee, değiş şey, yani misafirliğe gidersem de misafir ayakkabısı da aldım yanından. Ben kefenle çıkacağım diyordun da soğuklara denk geldi. Yok sana. ben Mercedes'e bir bluz aldım. Hava çok sıcak olursa değiştiririm. diye. Kefen sen de Fahir bu e, montun üstüne giy. Üşürsün çünkü. içlik evet. İçlik ve kefen olabilir. Ha, yani bunun üstüne giy. Ha. Hiç şeye bakma. 3'e 5'e bakma. Ben içime giyiyorum. İçlik giyiyorum o Olur mu? Kefeni biz bu yola kefen içimizde değil. kefenle çıktık olmaz mı? Biz ki. bu yola olmaz içimizde içlikle çıktık. Bence çok daha iyi bir slogan yani. Kefen falan değil insanların şey kafasında biliriz. başka şeyler canlanıyor. Biz bu yola içimizde termalle çıktık diyebilirsin. O da güzel olur. Tabii şey, yeni şey, yeni yeni tabii çok güzel. Yani bunlar, Norveç modeli geliyor Türkiye'ye derler. Bunlar senin söylemini belirleyecek şeyler. far. bunlara dikkat etmen i̇şte lazım artık. siz benim ekibim de o sonuçta sizlersiniz. Siz belirleyeceksiniz çocuklar yani. Evet biz belirleyeceğiz. Biz seni mesela havaalanında falan filan karşılamaya kefenle geleceğiz ya o. Termal şimdi yaz zamanı. Ya beni nasıl Termal karşılayacağınızı şey bilmiyorum da arabayla karşılarsanız onu öncelikli tamam sevinirim canım. yani. Tabii canım arabada havaalanına girmeden sağda bekleriz. Sen gelince çaldırsın. Çaldırsın, fıt diye, diye Kornalar ve bayraklar. İlla siyasetlisin diye bütün yollar açılacak diye beklemiyorsun tabii, herhalde. Tabii, tabii, tabii. Sonuçta hayır, içlikle hayır, giriyorsun. Hayır. Norveç model dedin. Bir şey dedin. Yani Onlara e, aman dikkat diyoruz. İyi bakalım aday adaylığın aday adaylığının adaylığı hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimize, hepimize ben ülkeye hayırlı olsun diyorum öncelikle. Evet doğru ya onu iyi dedin. E, yani süper mantıklı. <gülüyor> İngiltere'de yapılan bir küçük araştırma var. İsterseniz ha. bu ha. E, Ankara'mız neye bürünmüşken? Gelinlik. E, gelinlik, gelinlik, gelinlik değil de beyaz yine giydiğimiz be, gelinlik. Kefen mi? Kefen, kefen Ankara kefen. Yok. Ay ne kadar çok kefen diyoruz ya. Çok biz var demiyoruz mı? tabii de yani bir Günlük hayatımızda kefen diye bir laf var ya Ben hiç çocukluğumda günlük hiç duyduğumu hatırlamıyorum nasıl bir kefen var Bir ölüm Ve olması dahil Daha doğrusu Ondan siyaset da... e, terminolojisinde kefen diye bir şey var O sokağa var. da yansıdı Yani biz mesela çocukken Siz öyle der miydiniz? Hamam parası diye bir laf vardı ya hı hı. Hamam Al bu da, da hamam parası olsun, olsun falan. Şimdi kefen parası diye geçiyor çocuklarda Minici hadi çocuklar ya. Mahallelerde yaşında, çocuklar yaşında, öyle konuşuyor Biz bu yola kefen de çıktık ha, Al bu da sana da kefen parası olsun O parayla Sonra siyasete mi atılıyordu? Kefen paramı bulduğuma göre ben anne bana bir güzel bir kefen diktirt. Ay vallahi bak çok şey içim rahatsız oldu. Sabah sabah kefenle evet, ilk olabat olalım bu konuyu evet, yani... Kefen Elva diye bir şey yapsak aslında hmm. beyaz beyaz böyle. Güzel aslında güzel, güzel de elva. olur. Kefen nasıl elva. tadı nasıl? Ülpete kıy benzeyecek tadı. Acı mı yoksa tatlı gıybet mı? Gıybet tadı olacak. Gıybet tadı nedir? Yani. Ölü, eti, ölü etiyle aynı tadı vardır ya gıybet. Çünkü ölü eti çiğnemekle eşdeğer değil mi? Have miydi? ever? No. No never. Ben o yüzden yani bilemiyorum. E, I have once. Ben bir kere gece sakız çiğnemiştim. Ölü eti ona benziyor diyorlar. O da doğru. O da doğru. doğru Öyle parmağı. Ne biçim konular konuşuyoruz ya. Ya bak sabah sabah konu açıldıkça daha şey. Lütfen bize İngiltere'ye Açıldıkça İngiltere açılışı gittin. geliyor. Böyle Ankara bir... E, beyaz bir e, yılınlık. Ankara dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi birey olduğuna göre erkek birey diye biliyorum ha <gülüyor> bana dişi, öyle söylüyor. Dişi birey diye değil mi Ege? Valla İstanbul İzmir bana dişi birey gibi geliyor Ankara erkek birey gibi geliyor. İzmir bana da hakikaten çünkü İzmir, İzmir bana... zaten nesi meşhurdur. Kızları meşhurdur. Ee, Ankara'nın nesi meşhurdur? Bürokrasisi. Ay bürokrasisi değil canım başka yoldan git. Ankara'nın nesi vardır? Öğrenci ve memur şehrim. Allah kahretmesin. Nesi Ankara'mızın, var Ankara'm ya? Ankara'mızın tercihli yol mu 1990'larda? Hayır canım tercihli yol değil. Ataküle mi? Hayır Ataküle. Meclis. Ankara simidi mi? Yani, Anıtkabir mi? Evet sembol olarak sembol değerlendirecek olursan Ankara'nın tapınağı. Hitit. Hitit. Hit. Hit hit. etnografya, hit hit. etnografya müzesi e, değil. Kale. Gal değil. Çapa. Kapılar mı? Beş yolun beş kapısı mı? Hava beş alanı mi? var Fahir o mu? O. Oh. Otdü mü? O, o, otdü. Tamam. Otdü ot ot mü? O, o, o, otdü. Ot tabii otdü de zaten dişi geçine göre bence Ankara'da ben Diş dişidir diyorum Bana ben. Ankara erkek. Orada Ege İstanbul dışında katılıyorum. İstanbul'da bana erkek geliyor. Erkekse ona göre yaşlıca, söyleyeceğim. Yaşlıca bir erkek gibi geliyorsun. Erkekse Sars. hiç beyaz bir gelinlik giymesi bence şey... Manyak diyor. gibi bir şey oluyor. Manyak olur gibi yani. hakikaten... Gerçi yaşlı, yaşlı, yaşlı bir erkeğe her şey yakışır. <gülüyor> gelinlik giymekte yakışır. Efendim. O da yakışır. Sokakta sağa sola satışmak da yakışır. Neyse bey beyazları giydi Ankara. Gigi, evet. Ankara beyaz boğazı Ne kadar bu kadar duracak? Ne kadar bu kadar, bu kadar üç, derken? Böyle yani. 3 üç buçuk gün Hadi canım. sürebilir. Hafta sonunu mahvetti mi bu kar? Yok tekrar e, delicesine bir bahar bek bekliyoruz sonunda. Manyak şu anda. gibi mi olacağız tam anlamıyla? Tabii inişlerle çıkışlarla, inişlerle çıkışlarla Ankara'mız güzel. Niye Diye bir şey. <gülüyor> ee, İngiltere'de bir araştırma var Çikolata hemen... araştırması Onu isterseniz biraz sonun bakalım biraz yapalım, evet. Neden dersen e, Birikmiş reklamlar var e, Meraklısı bir... da var bunun e, Birikmiş reklamları alalım Hemen ardından espriler şakalar tarzı Bir özel programla dinleyicilerimizin karşısına çıkalım Diyoruz Blues Brothers diyoruz Sevgili Blues Brothers geliyor radyolarınıza Everybody diyoruz Need diyoruz Somebody to love diyoruz Modern sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tünel Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 8:47 oldu saatimiz Esprilere, şakalara adeta bir güreş turnuvasındaymışçasına devam ediyoruz. Hop, güzel betimleme, güzel tanımlama. Hop, Hop İngiltere'deyiz. İngiltere'deyiz. Konumuz çikolata. Çikolata. Çikolata mı? Çikolata mı? Çikolata aslında. Yapacağım. Yani hepimizin yediği şey çikolata da yazdığı şey çikolata. Ama yani makine mi makine mi? Çikolata. Mı? Siz bakkaldan çikolata diye bir şey aldınız mı hiç bu efendim? Ne diye? Birer çikolata alalım mı? Çikolata. Çikolata şey geçer ya. Yok yok öyle değil. Şey bakkal amca bir kalem bir pergel bir de çikolata alacak. Bu galiba yaşla ilgili bir şey. Evet. Belli bir yaşa kadar çikolata <gülüyor> diye demek serbest de ondan sonra... Galiba çikolata oluyor. ...götürüyorlar. Bir de Rago Oktay'ın şarkısında da dediği gibi... ...derdiğini söyle Çikolata kız. Biz zaten çikolata hastasıyız. Orada Almanya itkisinden dolayı Ama çikolata kam. ama bilinom ve evet. Teşekkür ediyoruz. Ben şarkıyı bitirmeni bekledim. <gülüyor> de öyle galiba. Evet evet. İngiltere'de yapılan bir araştırma yetişkinlerin hemen hemen yarısının alayının alayının yedikleri çikolatalar konusunda eşlerine veya partnerlerine yalan söylemiş olduklarını ortaya koymuş. Yani alıyorlar özellikle kavanozdaki erimiş çikolatayı kim yedi tartışma koşukla yemiş. Ekmeği sürmek ne olmaz ki bu koşukla Bize eve alıyoruz biliyor musun çikolata bir de yarım kesiyor ya yarım fade out bitiriyor ya yok aslında bitiyor o da bize yarım geliyor buyur ya e, almamak galiba. En yani güzeli. evliliğinizin mutlu bir şekilde devam etmesi için e, güzel bir akıllıca bir yol olabilir. Öyle Ama o kadar var. hepimiz o kadar istiyoruz ki olsun evde yiyelim diye. Niye canım? Hayatı paylaşıyorsunuz. Bir çikolatayı mı paylaşamayacaksın? Sen emin misin Bürgen'in senden gizli çikolata alıp yemediğini? Valla ben ondan gizli yediğime göre o da benden gizli yiyordur Her şeye karşılıklı mı dünya? Yani? Evet, e, açık açık konuşun karşındaki. bunu abi. Sonuçta open relationship diye bir şey var. <gülüyor> alalım. İki kavanoz alsak aslında. E alın aslında. abi. Bir tanesi de e, çocuklar için. Çocuklara da ayrı ayrı alın. Onlar Küçük da birer birey. Yani sen kendini bitirmeseydin diye şey yaparız. Tamam. Onlara 500 gramlık alırsınız. size 750 şerlik alırsınız. Normal çikolataya benim öyle bir şeyim yok ama o ergimiş çikolata daha doğrusu ne denir ona Fındık ezmesi Yok Fındıklı canım Fındıkçı çikolata Kavanoz çikolatası Şey fındık kreması Yarım geçiyorum. ekmek yerim Hiç ekmeksiz de yerim, bir ekmek de yerim. Zorlarsan bir ekmek de yerim Teşekkür ederim Herkes sırayla söylesin Fahir sen kaç ekmek yersin Valla ben de Üç Üç buçuk ekmek yiyebilirim <gülüyor> Teşekkür ederim Çikolatayı Dün bırakmak Dün bülge... Hatta işte sen de vardın ya Ne Yok muydun o gün Bizim dükkanda <gülüyor> ofise girdi siz bunları yemeden nasıl duruyor su burada falan diye. Ha küçük o, o var ya bizim. Kahvaltıda şey yaptığımız onları ofiste tuttuğumuzda ortaya çıktı. Onların sayısı azalıyor mu acaba? Yok bizim biz, şeyde var ya kitaplığın biliyorum. üstünde var kitaplığın ya bir tane. üstünde. Onları biz ayraç olarak kullanıyoruz ya. <gülüyor> niye içemiyoruz hakikaten ya? Demek ki iç, içimizdeki genç kızı öldürmüşüz yani. O orada o duruyor. Hemen Ve bizler sadece kapının dışında servalttan kaşığını al. Ben söyleyeyim mi niye yemediğimizi? Kapağı var. Açmak lazım falan. O mesela yine o kahvaltı için şey yaptığımız tabak var ya. Büyük tahta kayık tabak. Aha, İncirli, orada cevizli üzümlü. Hmm. O mesela bitiyor her hafta. Evet. evet çünkü o çünkü açıkta. Masaya yakın diye galiba. Ya açıkta, olması açıkta, açıkta açıkta olduğu için insan fıt fıt eli gidiyor. Ben bir sosyal deney yapayım bakayım bugün. Onu açıp oraya mı Bunu koyacağım? Bunu masaya alacağım sadece. Bir tane böyle kalemlik gibi 2-3 tane kaşık koyacağım. Bakalım ne oluyor? Vallahi bence gider yani. Öyle söyleyeyim. Bence kaşıksızlıktan. Gerçi kaşık olmasa da parmakla da yenecek boyutlarda bizimkisi. Şöyle bandıra bandıra. Hatta dil, dil bile yeterli olabilir. Hiç parmağına. İyi eğitimli yani, bir dil. Bir dil eğitimli ve büyükçe bir dil bile e, yeterli olabilir. Çikolatayı bırakmak. Bu alkol, çikolataya kafein... niye bu kadar suçluluk hissi bu erotizm falan diye bir çikolatalı dondurma reklamı var. Adamın oraları buraları görünüyor. Sonra yazın alıyorsun o dondurmadan. İçinde bir dolu şüphe var, bir şey var. Ben niye bu dondurmayı yazdım? Öbüründen alsaydım reklamı e, Çikolata güzeldir abi. Çikolata dediğin şey heyecan verir ya. Erotizmle şey yapıyor. Heyecan ben. verir. Ama o çikolata, çikolata dondurma erotizm reklamı. Erotizm veriyor, Mesela pirinç en... pilavı sana Aklıma... heyecan verir mi? Güzeli verir. <gülüyor> <gülüyor> bunu heyecanlandırır ya. bunu yemin ediyorum. Buna kısır var. Kısır'a bile daha... geç heyecanlanır. Kısır heyecanlı. Kısır işi. Abi. Kısır, kısıra işte heyecanlanılır kısır, ama yani böyle bir çikolatanın verdiği heyecan onların hepsinde yani güzel yapılmış bir pirinç plavı, Hayır, bütün kısır. çikolata onların reklamları kadınlara yönelik ve erotik erotik ve de fallik şekilde sunuyorlar niye piyasaya. canım hakkını yeme Antep'ten çıkan firmamızın ne kadar güzel çikolata reklamları var nasıl o? işte bir takım erkeklerin olduğu yani, işte onu diyorum ben de zaten Erkekleri diyor bir e, seks objesi olarak kullanıyor diyor. Kadınlara yönelik bir şekilde erkekleri... E, canım dondurma... O, o erkekleri metallaştırıyorlar yani. Ben erkek birey olarak rahatsız oluyorum. Sonra yerken de ayrı bir rahatsız oluyorum. O reklama gelinceye kadar bütün reklamlarda kadınlar şeydi ya... Dediğin şekilde yer alıyordu. O reklamlı bir şey oldu. O bir kırılma çığır, noktası. Çığır açtı yani Tabii. başka bir nokta. Bırak biraz da onun tadını sürsün Bırak sanır. biraz da onun tadını sürsünler diyor. diyor. Sürsünler de ben yerken ben seviyorum şey sonra. Arkadaşım sen ne canlandırıyorsun gözünde? Abi yani. canlandırıyorum ya. Bir dondurmana tadı alamıyorum koca yaz boyunca. Sonra evet. he, herkes o şeyleri yerken abi değil kardeş diye düşün sen onu. Ben sonra gidip külah dondurma yiyorum böyle ben külah seviyorum ne? diye. Kıtır kıtır yiyorlar o çikolata şeylerini. Zor demiş zor. Çikolatayı bırakmak zor. Alkol, kafein ve, bu... ve hatta seksten daha zor demiş. Erotizm yüzünden millet birbirinden gizliyor. Cüllü şekerleri yediğini kimse kimsede gizler mi? Yedim ya bütün paket yedim. Ne olacak gider? Ama o çikolatayı yerken çünkü ad kadının adamın zihninde hep seks, hep seks, hep seks abiler var. Çikolatayı bırakma kararı alın ve bu zor işi gerçekleştirmek için de e, arkadaşlarınız arasından sponsor bulun demiş Çikolatayı bırakmak ne demek ya? Sponsor ne ya? İşte ee, herkes yani herkes edince başka bir şeylere katıldığı. Sponsor dediğin işte şey ya, destek oluyor ya sana bu alkolde işte şey. Arıyorsun falan değil falan. mi? Canım çok çıklasa şey. Gel beni diyeyim. buradan al. Yanında du duygusal sponsor mu? Askerlikteki body gibi düşün body gibi. öbür türlü şey gibi. Daha bu, önce çıkız alkoliklerde falan oluyor ha. ya. Ben şu içmem olmuş. lazım. Ne yapayım? Ben geliyorum yanında seni şey yapacağım falan diye gidiyor. Ne yapacağım diyor. Sakinleştireceğim, oradan uzaklaştıracağım diye sonra gidiyorlar, dürümüyorlar mesela. Mesela gece 3'te geliyor senin evine. Sen eğer sponsorsan. E, dürümleri, biliyor, kim dürümleri de o ödüyor değil mi? Şey gidelim Dürümleri çaddesi. kim ödüyor abi? Dürümleri mi? Dürümleri o ödüyor. Sponsor ödüyor. Taha, Ondan he, sp sponsor o, galiba. He, sponsor sponsor zaten. değil mi? Başka türlü çünkü kafamda evet. oturmadı yani. <gülüyor> Niye hiç salatalığa havuca böyle bir şeyimiz yok ya? Demek ki yavan sası sası şeyler. Abi çikolata da var ama yani çikolata yiyince insan bir ımıl ımıl olmuyor mu? böyle? Ne evler yıkılmış ya. Nerede? İngiltere'de. Yapma çikolata ya. Tabii. 3000 kişi arasında bir araştırma yapılmış. Yetişkinlerin 3'te 1'inin işten eve dönerken çikolata yediğini ve hemen hemen yarısının <gülüyor> ne kadar yediğini gizlemek amacıyla çikolata ambalajını sakladığı, <gülüyor> sakladığı veya ortaya, başka mahalleye attığı ortaya çıktı. Eşlerinden, partnerlerinden onları gizliyormuş ya. Yarısını yiyip yarısını çantasının dibine koyuyor. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Neler yaşayacağız daha. Tam anlamıyla sahte hayatlar. Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle bir ikinci bir hayatım var, evet. çantam, bir çikolatalı, çikolatalı hayatım var, bir de çikolatası hayatım var. Fantastik bir dünya. Ama yani orana burana falan bir hiç şey yapmaman lazım. Çok dikkatli yemek lazım. İnsan çikolata kendini kaptırınca illa orasını burasını bir şekilde kalıyor. Öyle illa şey ne derler? Kavanozdaki çikolatayı yemek değil. Bazen böyle şeyini alıyorsun, bir parça düşüyor şurada yanıcığının arasında. Sonra tam eve gidiyorsun. Aa Ege diyor senin burada ne olmuş diyor. Ne olacak canım diyor. Gelirken dürüm yedim. Birisiyle öpüştüm diye. Ya yani, dürüm Konuyu yürü. kapatıyorsun yani. Bitti çikolata gibi. demek yerine onu diyorsun. Çikolata sevmeyen var mı yanınızda, emacınızda? Vallahi hiç bulundurmuyoruz öyle insanların yanımızda, emacımızda. Var ama öyle adamlar değil mi? Çikolatadan hiç azap. Hiç ben mesela etmem diyen adam var yani. Çikolata sevmeyen. Ha hassası bir çocuk olarak yetişmedim ama yani Yoktu be, bir... neyini vardı? Doğru o Yani olmadığı için bizim biz bir zaman ben şemsiye bir parmak çikolata gibi bir şemsiye gibi çekim bir çikolata vardı. Donmuş yağ oranı yüksek, yüksek olan. Donmamış yağ oranı, Don da, oranı, oranı yüksek. da yüksek. Yüksek her şey yüksek bir çikolata. Ondan abi. sonra bir de tüpün içinde vardı, bir o güzeldi. Aa, o o güzeldi ne kadar güzeldi bak. Yan zonu üstünde ısıtıp bir yediniz mi? Of, of. ...yemin ediyorum olsa... Almanya'dan çikolata gelmedi mi Faris sana? Hep bakkaldan Almanya... aldıklarını söylüyorum. Tamam Almanya'dan da o sezonluk yani... Bir sezon, ...senede bir kere geliniyor Almanya'da. Yaz ayları diye. Yani içinde... Stoklu çalışamıyoruz efendim. O yüzden yetişmiyor. O Almanya'daki akraba sayına bağlı. Ancak kışın cenaze Aa. olacak da cenaze için gelecek şeyler... <gülüyor> Aa hep böyle bakıyorsun aileden yaşlılara bile öldüse de Almanya'dan birileri gelse cenaze ediyor. Çocukken <gülüyor> bir çikolata eksikliği neleri bak yol açıyor. Nelere geliyor vallahi hakikata. Olaylar olaylar. E ne diyor uzmanlar çikolatayı nasıl bırakacakmışız? Bize işte de niye bırakacakmışız? Niye niye bırak o kadar zararlı bir şey azaltın ya. Azaltın canım azaltın. Şeye işte zararlıymış. Kalbe ne? falan çok zararlı demişler. Niye Tam canım, tersiymiş o, o, bence. Saçmalamasınlar. Ya saçmalamasınlar. onlar da iyice saçmalamışlar ben yani. Bana da Kalbe sadece şey olur mu ya? Kalp dostu. Düşünsene bir kalbin üstünü tamamen böyle çikolata ile kaplamışsın Of Katır katır yiyorsun Vallahi ya. yemin ediyorum <gülüyor> Acaba hani böyle damar tıkanıklığı için şey diyorlar ya Hani damarlarımızın içinde şey birikiyorlar İşte bu yağlar parçacıklar falan filan <gülüyor> Çikolatanın da acaba böyle bir özelliği mi var bilmediğimiz Laç. Ama o da eriyor gidiyor Senin çikolatan ayrı <gülüyor> <gülüyor> Onun çikolata ayrı <gülüyor> Sen şemsiye çikolata yersen Dondurursun ama başka kalite çikolata kalmadı, kalmadı. Şemsiye çikolata Allah'tan o kötü günler geride kaldı. Aa, şemsiye çikolatanın düğününde önümüzdeki Eylül'de göbek kızças haberiniz yok. Şemsiye çikolatanın düğünü mü? Hı -hı. Aa doğru evet ya. Onu senin arkadaşın mı yapıyordu? Ne kim yapıyor? Benim de ya ben işte. bir arkadaşım ve senin de bir arkadaşın. Hep, hepimizin Cem şey yapıyor ya Fahir. Aa çikolatayı o mu yapıyor? Ee, şemsiye yani çikolata müstakbel hanfendi yapıyor. Vallahi mi? <gülüyor> o yapıyor da yaptım demeye getiriyor Cem. Aa Getirecek. Bak ona ha, haberimiz yok Habarım yok Ama herhalde düğünde öyle bir çikolata coşkusu olmaz ya Valla kız istemeye babasının yaptığı çikolatayla giden adam Diye bir hikaye ben size mutfakta anlatayım Abi aman İsterseniz biraz Bu olayı biraz dinleyen, daha öyle Gittiğim için mi? bunu mutfağa geçmek istiyorum O zaman şöyle yapalım sevgi dinleyiciler Şöyle güzel 90'lardan bir şarkı Space gene gel radyonuza gelsin Sonra espri şaka takla Hepsi burada Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor O kadar çikolatadan bahsettik Sizin hiç fikirlerinizi almadık diyoruz Ve Allah hep bir şeyler diyoruz bir... ya Programda <gülüyor> öyle yani. diyoruz şöyle diyoruz falan. Öyle diyoruz Allah da bizim belamızı Versin diyoruz sonuçta şöyle sormaya karar verdik. Siz çikolatayı nasıl seviyorsunuz? <gülüyor> mesela mi? Karla karıştırıp yer. Doğru. Onlar cimcime denir. <gülüyor> cimcime denir ya karla çikolatayı, karla çikolatayı karıştırırsan evet. E, Fransa ve İsviçre'de çok e, özellikle e, şeylerde çok meşhurdur. Yani eskiden buz olmadığı zamanlarda evet. kar getirilenmiş. Dağlar'dan. Dağ. Dağ. Ee, Kralım oldum. size bir cimcime edek mi dermiş evet, Bakar şey Aşçı Zaten çizgi de var Heidi'nin dedesi kar getiriyor da Kar yiyorlar size katayım mı diyor Sonra kar yok sakalına çikolata beliyor böyle Ay Oradan evet ne Peter iğrençti ya yalıyorlar. İğrençti hakikaten o, o zaman ben bıraktım zaten Heidi. Sevgili dinleyiciler çikolatanızı nasıl seversiniz diye soruyoruz Telefonumuz 210 30 30 Twitter adresimiz @modernSabahlar. sabahlar Şanslı dinleyicilerimizden bir tanesini de çikolataya dükkanda beleyeceğiz Gaga Manjero'dan tatlı Kahve güzel böyle bir ikindi kuayfi dediğimiz şey yaşayabilirler. da kara bakarlar. Evet. Ondan sonra çikolatalarla belenirler. Mesela. Tutka Hanım demiş ki çilekli yoğurtlu aromalı yanında kenarında köşesinde bir şey istemem demiş. Çilekli, çilekli yoğurtlu, yoğurtlu aromalı. aromalı. Bunu içeri ısırıyorsun içinden çilek ha, ve çilek, yoğurt, yoğurt geliyor. gidiyor ya. Ha, tamam, ben çikolatayı hiç şey yapamıyorum ya. Yoğurt nire. Kendi da buldum kendim çal kamp ben sana bıraktım yani <gülüyor> davul istiyorum. girmedi abi ya. ellerim yara ya hep yara vallahi sabahsız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> çikolata niye <gülüyor> biraz vaziyet oldu vallahi <gülüyor> tam vaziyetti adam birleşi yeni izledi o özeniyordu diye ben onu bıraktım <gülüyor> doğru doğru o zaman evet. diyecek bir şey yok tamam abi yani benim hatam kusura bakmayın sizin ne yani tamam yoğurtlu bilmem neyi sevmiyorsunuz da Ne sizin çikolatalı? ben o, ee, çikolatalı pasta yanında ezine peyniri, peyniri. Çikolatanın tadını ortaya çıkaracak İzmirli, en güzel şey. Tipik İzmirli. Tipik İzmirli olsa şey de yerdim. İzmir tulumu da yerdim. Tulumla yerdim. Doğru. Ezine peyniri yaş ama... Yaş pasta olarak mı yani çikolata? Tabii pastayı. yaş pastanın yanında soğuk soğuk bir dilim peynir. Yani yaş pastadaki çikolatada da yani... Hiç çikolata gibi değil yani. yani, yani düzgün yani. yerden yani. yersiniz çok düzgün güzel. Yani bu yeni şey var demek ya. demek istiyor. Rende ama. çikolata var. Biz çocukken yoktu o. Çikolata tıraş mi? çikolata mı? ne deniyor? E, rendeliyorsun böyle? zaten ne var çikolatayı rendelemekte? O tam bende değil? de diyor. böyle büyük büyük bir şey. Parmağında e, yıkıştık işte da yiyorsun. Çok güzel oluyor <gülüyor> <o>. <gülüyor> Ya eve acaba o çikolata şelalesi var ya. Hmm, ondan ondan alabilir miyim Aa, ben bir tane? O ilk çıktığı zaman, zaman isim boy... veremiyorum şu anda da ilk çıktığı zaman. Masaj koltuğunun tam karşısına koyup. Akıtma dediğimiz Oradan bakacağım bakacağım masaj bittikten sonra gideceğim oradan emizleyeceğim. Ondan sonra tekrar masaj koltuğu. Ama Bu çok... üstüne akarsa güzel Oktay. O zaman tadını çıkar. Bak şeyin fondüsü Onu de güzel. Onu hiç bilmiyorum. <gülüyor> fondü de güzel oluyor. Fondü güzel oluyor. Çikolata fondü ama neyi belediğine göre değişir. Bak biz zamanında yapmıştık hatırlar mısın bilmiyorum. Ha, çilek bilek yapmıştık. En son karpuzlara... Bak, o karpuzla yapmıştık. Dilim dilim karpuz beliyorduk. Oktay, o kadar güzel bir şey ki. Karpuz fondü. Hadi ya. Yani karpuzu çikolatayı beleyip yemek. Kimsenin aklına geliyor. Herkes yok çilek muz falan filan. Şş, her şey bir tarafa. Kavuğunu bile yiyorsun ya. Yemin ediyorum. Katur kutur. Yemin ediyorum. Bir de ben şeyden çok etkilendim. O patlangaçlı şey var ya, hmm. e, krema, fındık kreması diye geçen işte o eriyik, eriyik yani. İçinde patlangaçlı şeker var ya, hı hı, çok, o, o çok değişik bir haz, haz veriyormuş veriyor. ya insana. Haz İçinde verir. patlangaçlık çikolatalı. Haz peşinde koşarken uğradığımız duraklardan bir tanesi de çikolata ama yani uzun duraklardan tam böyle aktarma şeyi gibi düşün yani nasıl diyeyim? Kızılay gibi. Kızılay gibi. Haz ha. duraklarının Kızılay çikolatadan Afyon bahsediyor. Afyon'da var be Kızılay ne. O da doğru. <gülüyor> adam gibi bir tane durak ver. Ne oldu telefonlarımız bu sabah şişik ya? Ya nasıl şişik? Kardiyozundan mı böyle oldu? Ne oldu? E tabii hetanet de şişti. Öyle mi? Her o... şey şişti şu anda. Wireless gitti. Wireless. Şey oldu Tugay'ı bir arayalım mı? Ara ara. Bayırlısa nasıl oluyor? Nasıl anlar? <gülüyor> niye <gülüyor> aradınız siz bizi? beni niye aradınız falan dersen ne diyeyim? Wireless siz Vay, reklamda wireless'tan bahsediyordunuz. E, nasılsınız de. Tamam ben bir arayayım o zaman ya. Telefonlarımı telefon için kimi arayacağız? Telefon için de bir ha, geldi. Biraz şu geldi. An, şu anda dinleyiciler biraz geldi. Ayfer Hanım demiş ki sevmem ben çikolabalar." demiş. Ondan sonra Elif Zeynep Hanım demiş 3 3,5 cm kalınlığında bir çikolata olur demiş. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serkan ben Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sever misiniz çikolata? Bak. Severim tabii. Peki yani seversiniz tabii. de yani herkes sever de çikolata krizi diye bir şey oldu mu bugüne kadar? Hayır. Yani have, have you ever Benim, sorusuna no not yet mi? Yeah, no, no never e, diyeceğim ben. <gülüyor> Hayır iyi <gülüyor> <gülüyor> Ne demek fire? No. Ne demek fire? Yani hayır, hiç... hayır teşekkür ederim. No hayır, never. No, hayır, hayır istemiyorum. Daha sonra alabilirim demek. Hayır yani bu şey demek gibi. Olmadı asla da olmayacak. Yani hiç şu ana yani kadar. Şimdi ben çevirmen olduğum için yani benim dilimden anlayan adamla daha rahat konuşuyorum. O yüzden. Eyvallah hayır kardeşim. biz de no'yu anladık canım. Yani siz de bize haksızlık <gülüyor> yapmayın. No'yu anladık Serkan Bey de. Burada never kalıbını kullandık. Öteki kelime için şey yapamadık. Öteki kelime never kalıbı. İşte. Zaten o bir kalıp kelime değil. Evet. Never kalıbı. Bu arada, bu arada baktım kimse zor etmiyor. Zor şartlara rağmen sizi aradım. Çok felaketim. Teşekkür ederim. Şartlar zor galiba. Sizin İngekteyim. zorlandığınız şart nedir bu sabah? İncekteyim. O, o kolay Sadece gelsin. kar var <gülüyor> zorlandığım. Peki efendim. Sizin peki çikolatayı en sevdiğiniz hali nedir? Çikolatalı hangi hali? sevdiğiniz? Çikolatayı e, özel bir çikolata markası kavanozda satılır bilirsiniz. Evet Hı -hı. bilmez miyiz? İnsanların isimlerini etiketlerine yazmak gibi bir e, en son promosyonları vardı tamam anlaşıldı hakkında. anlaşıldı evet ee, efendim. o kavanozu elinize alıp onun sarı bir jelatini vardır onu ilk açtığınız an vardır ya parmakla mı patlatıyorsunuz siz yoksa kenardan kibarca Yok, mı açıyorsunuz bıçak çatal elimde ne varsa ee, parmak çünkü içine girince hoşlanmıyorum yani hayır hayır böyle ee, saplayıp ha yani orada o... böyle kavanoz Aha. doludur ya bile evet. deyince yiyebileceksindir yani dibi gelmiş mi korkusu yoktur işte o çikolatanın bence en güzel halidir yani Doğru çikolatanın sonsuzluk hissiyle buluştuğu anı seviyorsunuz. Aynen ben. yani patlayana kadar yiyebilirim. Hepsi benim duygusu. Çikolatayı daha da güzelleştiriyor. Peki bence. efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kabul buyrunuz. Hoşçakalın. Bak çikolatayı sevmeyen dinleyicilerimiz var. Simge Hanım, Ayfer Hanım ondan sonra... Hiç çikolata sevilmez mi Oktay? Se var ya işte sevmeyen var. Damla Hanım demiş ki sabah öyle, akşam hiç fark etmez sürekli yiyebilirim. Şam fıstıklı sütlü çikilat. Güzel. Orada Güzel, marka çok. da var. Net bir markası da var Damla Hanım'ın. Ne mutlu. Kız kız. Günaydın efendim. Birisine Günaydın. kız dediniz. Kime kız dediniz? Dur kız mı dediniz? <gülüyor> Dur, kız mı? <gülüyor> Dur kız mı? Dur kız. Sız kız dedi. Kız tatlı kız, kız mı dediniz dedim. yoksa? radyonun sesini kız dedim siz ha. beni uyarmadan. Ha. Ne, var, ne kadar ne bildiniz siz Biz de bize öyle şey diyorsunuz hanım. Sız kız Sus kız. kız. Tat... Tatlı kız. Huysuz <gülüyor> ve tatlı kız. Eski radyoculardan <gülüyor> kiminle görüşüyoruz? Ben birim. Birim Hanım hoş ben geldiniz. Öğretim, hatırlamazsınız. Nasıl hatırlamayız? Hatırlamaz Bilim mıyız? Mu? Birim Hanım. Kaç tane birimi <gülüyor> aramışlarınızı? unit diye yazmışız efendim. <gülüyor> o, teşekkür ederim daha rica, kötü. Rica, rica ederiz hatırlamak için. Buyurun efendim. Şimdi ben şu anda tüketmiyorum şu son birkaç aydır ama. Neden? O... Diyet falan mı yoksa? Yok yok hayır çikolata tüketiyorum da bahsettiğimi tüketmiyorum. Hmm, hmm, Biraz bahsedeceğimizi. Önceki... Hmm. Biraz önceki dinleyicinizin bahsettiği o akışkan olan evet. çikolata türü. Eskiden e, Ege Bey dedi galiba peynirle yerdim ben. Ve herkes nefret ederdi benden ama yedinirlerdi. Şey, sürmeli peynir, peynir mi? O. Sürmeli Yok, peynir değil peynir. bayağı bir şey fark etmiyor. Evet. Uçlarda yaşamayı seven insan. Tatlı tuzlu arasında gidip gelmeler o çılgınlık işte. Siz ne burcusunuz Birim Hanım? Boğa burcu. Boğa burcu. Tipik i̇şte bir boğa burcu uçlarda. Ya ben gerçekten çok severdim. Yükseleniniz zaman, ne Birim Hanım? Ondan sonra çıktı. Aslan, As aslan. Tipik, tipik, tipik bir aslan, aslan, aslan. İşte aslanla bir bir boğa, biri tuzlu biri tatlı a inanılmaz Hı. yani peki üst ekmeğin üstüne sürerek mi yoksa böyle sekten evet, mi bir evet. ondan bir ondan mı yok sürerek. Sürerek, sürerek. Daha doğrusu ya. güzel peynirin varsa peynirin üstünde de sürebilirsin kafadan. Evet öyle de olabilir. Aynen öyle. öyle Siz de çok iyi de, anlaşıyorsunuz evet. ya. Bir gün böyle bir parti verelim ya. <gülüyor> Çikolata. Olabilir. <gülüyor> Çikolata. Zaten Çikolata sizden peynir benden. Geçen hafta, hafta benden. günü. Tamam süper. Gelirim. Gaga'ya gelirim. Neden olmasın? Geçen hafta cumartesi oradaydık. Dikahandaydı kayıp söylemesi. Hı -hı. Oktay Bey vardı. Hiç bakmadı bizim yüzümüze. Ay Allah, Allah beni kahretsin. Allah seni etsin. belanı vermesin bugün, Oktay. Hayvan. Bugün hemen yayından sonra cezalandırıyorum kendimi Bilim hanım tamam, çok özür dilerim. O yeterince cezalandırmazsa tamam. biz en sert şekilde cezalandıracağız. Bir daha geldiğiniz zaman da ben birimim yalnız diye böyle tavırlı bir giriş yaparsanız <gülüyor> o da bana en güzel ders olur. Bekliyoruz tanışmak <gülüyor> tamam. sizinle. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Bekliyoruz tanışmak tamam, sizinle. Görüşmek ederim. üzere Hoşçakalın. hal. Oktay Bey'den Türkçemizin elastik yapısı. Bekliyoruz sizde tanışmak biz. Genel. Öyle mi dedim? <gülüyor> Öyle dedim. Öyle anlandım ve biraz da Öyle, suçluluk suçlu, duyuyorum şu anda. Suç bastırmaya gidiyorsun. Oklar. Yazanım demiş ki tam Benmar usulü eritirken çikolataları o bir kokar ya. İşte tam o an kaşıkla tencereye dalmak hazların en güzeli demiş. Tencere derken? Benmar'i yapıyor ya. Benmar'ı tencere değil mi? Tamam bir önce onun da bulgur pilavı yaptığın tencerede insan şey o yapar mı ya? Onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Salah Anlaşılamadı. Evet, Koray. Koray Bey. Evet, Kanalımıza benim için. Tamam. Ben, Buyurun efendim hemen cevabınızı alalım. Ya ben şeyi de çok severim, Şimdi tulum peyniri ve srem çıkaracağım. Heh, çok, evet. güzel, çok, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Hem halktan bir insanın hem de çikolatayla zirvelerde takılırım çok diyen güzel bir insan. Diyorsun. Doğru. Ve peynir elbette. Çok tulum, teşekkürler efendim. Tulumda özel bir tercihiniz var mı? İzmir olur, Erzincan tulumu olur. Bergama olabilir. Bergama tulumu. Ne tulumu? Erzincan tulumu Erzincan tulumcusu Peki efendim çok teşekkür ederim sağ Erzincan tulumu kıllı tulum diye geçen değil mi Yok canım Hayır. şeyle ilgisi var Gerçek tulum mu teneke tulum mu ha, Yani tulum dediğimiz şey zaten kıllı olur <gülüyor> Erzincan tulumcusu Hayır, çok güzel bir Erzincan tulumu kıllı falan değildir ya Canım normal tulum adı nereden geliyor Tulum dediğin şey aletini hatırla Tulum aletini enstrümantal Nedir o kılımılı bir şey işte. Onun, içine, da, peynir, onun içine peynir sen koyarsan de... bulgur, tulum olur. Bulgur pilavı da tencereli olur gibi bir şey senin dediğin. Ay yani. canım, içine bulgur koyarsan tulum bulguru olur. Yani o içine koyduğun şeye göre değişiyor. Bulgur tulum, tulum, peyniri bu, tulum de... peynirinin en büyük esprisi tulumun içine koyulması. Senin dediğin durum Keç buğdayı dur. diye bir şey var. O ayrı konuyla alakası yok. Ne oldu? Buz kestiniz. <gülüyor> Bağlar kesin. Ben zaten ciğerimi birazdan mikserin üstüne bırakacağım. O yüzden geliyor mu yayın acaba ya öksürüyor? Ciğer mi? Ha yok gelmiyor. Bizim kulağımıza geliyor ama geliyor, yayına mı? geldiğini zannetmiyorum. Günaydın, Günaydın efendim. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Eray. Eray Bey hoş geldiniz. Nasıl seviyorsunuz çikolatayı? Vallahi ben ee, bitter çikolata seviyorum. Hı hı. <gülüyor> Öyle. Ama sütle şekerli işim olmaz. Böyle ince bitlerler var hı hı. atıyorsunuz dilinizin üstüne o, o kayıp gidiyor valla ha ama sonunda Buna bir de tuz katmışlar. Deniz tuzlusunu yedim. Aa evet tamam ben de o hastası oldum ona. O çok güzel onası değil mi? O ya? Onası. Deniz tuzlu olanı var. Acı biberli olanı var evet, falan. Evet acı biberli olanı varmış. Ya biber miber olacak şey değil de bu tuz pişmiş yani. Tuz gider diyorsunuz. Tamam canım. <gülüyor> güzel yürüyor yani. Ya peki yanına bir şey istiyor musunuz? Yani ne bileyim onu yaparsınız yanına bir böyle bir şey alır mısınız? Yani ne alırsınız? Atıyorum böyle viş tipi bir şey alır mısınız? Veya likör tipi bir şey alır mısınız? Veya kahve. Çay, çay, çay kahve bir şey ister misiniz? Ya şimdi hani çikolata yanında çok gittiği söylenen içkiler var ama evet. yok çikolata. Ben de bir çikolata alışamadım ona ya. Çikolata tekten güzel. Hakikaten yani onu mesela dinleyicilerimiz de göndermiş. Görkem Hanım galiba. Ee, o içeceklerin yanında minnoş minnoş dursun bitter olsun aramız bozulmasın demiş mesela. Ne? O da bitter aslında ama bir çok alışver Çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz. olun efendim. Sağolun. Hoşça yayınlar. Türk kahvesi, nane körü ve bitter çikolatası akar beyler demiş Harlan Bey. Ondan A sonra... Bak çili ee, soslu çikolataya es geçmeyiniz lütfen. İşte o çili soslu çikolata o o kadar şey ya. Biraz fantastik oya gidiyor galiba. Valla randımanlı değil. ama bak mesela bir meyve parçacıklarının da belediğinde böyle hmm, ne diyeyim böyle portakal kabuğu olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Ee, Kimle görüşüyoruz? Pursaklar tebessüm şevzinden Özge ben. Özge Hanım hoş geldiniz. Nasıl Pursaklar? <Gülüyor> Karla buluştuğunda tebessüm eden bir geline mi döndü Pursaklar? <Gülüyor> peşim peşim edeyim dedim. O yüzden şöyle bir tepki verdim. İyi yaptınız Özge <gülüyor> Hanım. O karın üstüne de böyle bir smiley face çizmeyi asla ihmal etmeyin lütfen. Bursaklar sonuçta. <gülüyor> Yok ya çizmenin çok kırıyor. Ben bu kağıtçı tabanla hani kağıtçımı da Siz şu anda karni dışarıda karni yürü, yürüyor pozisyonda mısınız? Ee, mecburen canın önüne çıkıyorum. Çocuk, ya biraz 10 rüzgar 10 -10 var o zaman. Biraz evet. Rüzgarla beraber geliyor sesiniz. Tamam pencereyi kapatayım. Kapatın. <gülüyor> kapatın <gülüyor> Üşütsünüz mü <gülüyor> de yani? Siz onlar yoksa ses gelmiş falan onlar önemli değil. Siz üşütürsünüz falan Allah. Çikolatan Yok, hastası, çikolatanın hastası evet. Çikolatanın hastası olduğunuza dair ses tonunuzda şeyler var. E, emareler oluyoruz. Doğru mu? Evet doğru. <gülüyor> Nedir? Nasıl seversiniz? Buyurun. Bir ikonum var benim. İkon mu? 10. sıradan <gülüyor> 10. sıradan başlamıyorum tadı ama şu havaalanlarında satılır genelde. üçgen olan. Değil. Hı hı. Üçgen olan değil. Hangisi? Üç, onu da çok severim. Onun beyazını böyle ağzımda koyacağım. Üçgen kısmını. Türk kahvemi yapacağım. damamda kahvemi içerken... bu eze. Eze eze eze. eze eze. eze eze. Eriye gidecek. Bu beşinci falan olur. Dördüncü de şey var. Bu e, içi mentol akışkanlığı olanlar var. Damağım i̇ncecik incecik. Yani. Yediğini yediğini anlamıyorsun olur. hani. Ü, üçte ne var? <gülüyor> üçte... 3'te şey var e, yine o kavanozlu olan ama Türk markalı hmm, olan evet, çok kaşar okuyacağım. peynirini böyle çok da başka özel bir gün kaşarı böyle keserim bilim bilim. efendim kaşarda <gülüyor> özel bir tercihiniz var mı kars kaşarı olur bir peyniri var güven, e, şey Beştepe'de Ankara'ya has bir şey var bir evet, evet. peyniri onu böyle alacaksın bir peynirini onun içine dolduracaksın kaşık miltini Ha peyniri bir araç olarak kullanıyoruz. Evet. 2 numara olur. İki Orta numara, numarada ne var? E, bu benim özel tarifim. Bir numaradaki. E, süt sütün içine bir çay kaşığı Türk kahvesi, bir çay kaşığı nef kafe, bir tatlı kaşığı sıcak çikolata. Hepsini karıştıracağım. Onun içine de bu çubuk şeklinde çikolatalar oldu. evet yeni çikolatalar. Onu datıracağım. Sade olan mı? Oh. Sütlü olan mı yoksa böyle antep fıstıklı olanlar var. Onları ya ben şu an çok yiyorum. Bir kötü olduk. Vallahi oluruz, biz de evet, bir kötü biz... olduk. Yemin ediyorum. Hemen reklama gidelim diye şey yapıyorum yani. Şu anda kapatıyorsunuz yani telefonu. Anladık anladık biz onu. Çok sağ olun efendim. Görüşmek o üzere. Ya ilk gelsin. Ondan sonra niye Tebessüm Şehri, Niye Tebessüm Şehri. İşte bak. Ne güzel yaşıyor hanımefendi. Doyasıya. Biraz Rakol Roll'la havayı değiştirir. Rakın Roll mu? daha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakayım Rakın. <rock> Rakın <gülüyor> Roll. roll. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyler, şey bir. And Cooper, no more Mr. Nice Guy. Radyo Today. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türdesiniz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Şöyle karlı buzlu günde sağa sola gitmenin zor olduğu bir sabahta çıkan konusunu açarak belki birilerine zorluklar yaşatacaz ama konuştukça da konuşası gerekiyor. En son dinleyicimiz e, fenalaşarak kendi anlattığı Bizim şeyden şöyle yapacağım, böyle yapacağım. <gülüyor> onu ben müsaadenizle kapatıyorum diyerek <gülüyor> verdiği e, şey be. yaptı. Ama o da onluk listeyle geldi. Evet yani, yani o zaten onu, çok Onu hasırmış. geldi 5'inde zaten biz koptuk gittik. Koptuk gittik 5'ten ben sonrasını. Ben son 3'ten sonrasını dinleyemedim. Sadece fenalaştı. Bir de onu anda. düşün. Bir de dinleyicimizin kendisini düşün yani. Bir de radyosunun başında şey başka var. masumlar da vardır yani. E var tabii. Çikolata çikolata çikolata dedik. Bir şanslı dinleyicimiz de Gamangero'dan tatlı. Ee, tatlı krizi. Tatlı kuyfi kazanacak iki kişi gidecekler çikolataları yerler. Efendim ondan sonra karamı bakarlar birbirlerine. Mi bakarlar oralarında buralarını mı sürerler? bilmiyoruz ama şanslı ismi belirlememiz için birkaç dakikamız daha var. Var. Efendim. Twitter'dan okuyalım biraz telefonumuz gelinceye kadar. Lisede kantinciyi zorlayarak kaşarlı karamelli çikolatalı tost yaptıran iki arkadaşım vardı demiş Anıl Bey. Onu hatırlattınız demiş. E, tabii kantincinin zorlanması lazım çünkü böyle bir şey için. Çünkü ne yani, yapıyorsunuz? Kantincilik yani? kanunlarına aykırı yani. Sıcak çikolata olsun ama e, hakikaten kalıp çikolatanın erimişi. içinde de bir tutam acı biber. Şokolado filmindeki gibi demiş ki Hanım. Siz dükkanda hiç sıcak çikolata içtiniz mi? Evet. Utandınız mı isterken? Yo. Ben bir kere birisinde yapılmıştı Onun fazlası Ege Bey içer misiniz dedi. Onu içerken bir de şey gibi. Yani, <gülüyor> Balımız var, silimiz var. Sıcak çikolata içiyoruz falan gibi. Böyle. Nasıl söylediğini son utanmadan? Ya abi ben seviyorum ne yalan söyleyeyim yani sıcak ya çikolata. Yani servet bizde gizli köşelerde git başka dükandan da iç gel semekten utanılır mı ya Günaydın sevmekten efendim semekten kim merhaba. utanır kimle görüşüyoruz efendim ha bırak ben de mi konuşuyorum evet size konuşuyoruz. konuşuyoruz tabii canım aa merhabalar merhaba kimle görüşüyoruz ben Sinem Sinem hanım Sinem. hemen alalım çikolata ile ilgili anınız mı olur hmm, yani artık ben hayaliniz çok mi olur sevmem ama şey severim. O havaalanlarında satılan üçgen çikolataları çok sevdim. Kafalarımıza o öyle evet. yazılmış artık marketlerde de satılıyor ama illa havaalanı <gülüyor> diyoruz galiba hepimiz. Ama yok yani burada çok yoktu ben hep da yeni yeni geldi. Doğru doğru. doğru. doğru. Almanya'dan gelen ki... ilk çikolatalardandır o ya. Evet. Bir de şey yani havaalanından gelen adam getirir onu. Bir de havaalanının evet, evet. tadı ayrı oluyor sanki bana öyle geliyor biraz. Bu ben markette satılan... Büyük da daha büyük taze, oluyor. Taze taze sıcak sıcak geliyor. Hava havaalanı havaalanı sirkülasyon fazla ya orada. Reklamını da öyle yapmıyorlar havaalanından doğrudan evinize diye. <gülüyor> İşte onu çaya batırarak yemeği çok seviyorum. Bir çaya batırarak şey, mı? Çay evet. Aa ilk defa duydum böyle bir şey. Başka başka? başka? Aa şur. Işte yenenler var çaya batırılmış. Vallahi bu sabah bir mutlu oldum yani çikolata ve peyniri ben benim böyle e, nasıl diyeyim anormal bir zevkim zannediyordum. Ne kadar yaygınmış. Yok ya, böyle çok çok anormaldi. Ben bize çayla yeriz yani. Çay Oo. ve peynir ve çikolata. Peki sinemam çok, çok teşekkürler teşekkür efendim. Teşekkür Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ozan Bey demiş ki bir klasik olan çekmece. En klasik o. çekmece çikolata. Aa. O reklam demiş on demiş. Yemesi on de bir demiş. eğlenceli o. Açıyorsun çekmece sonra en sonuncusunu aldıktan sonra çeviriyorsun falan sallıyorsun sıkışmış mı diye. Onu bazen sıkışıyor ne kadar ayrıca bir mutluluk veriyor ya. Çok ama bazen de sıkışmadığını Beklemedim. kabullenmen gerekiyor bir saat sonra. Bir de demiş Mozart. Mozart ne ya? Mozart'ı metafor olarak <gülüyor> kullanmış. Yani çikolatası var ya Mozart çikolatası. Marka veremiyoruz ama o kadar. Evet, niye öyle şey yapmış şimdi o bu beyefendi? Üzerinde markası Mozart olmayabilir ya. Üzerinde Mozart. In... Üzerinde Mozartın güzel bir senfonisi var. Markasını vardır. bilmiyorum. Büyük ihtimalle Mozarttır. <gülüyor> Günaydın efendim. Bence alamadım ama. Aldın Alo. aldın. Alo. Kime görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz size. Ee, ben şu baton çikolatalar var ya pastanelerde falan satılıyor. Baton çikolata. Evet. Baton, nasıl baton? Neydi ya? Baton çikolata. Çubuk işte. Çubuk. Şemsi. yok, öyle değil. Böyle. Ha, siz tatılır, kesile kesile. Böyle Arap yok, Arap sabunu değil de eski yeşil sabun gibi böyle. Kesiyorlar size. Kocaman evet. bir parça veriyor külçe halinde. Ha, evet. paketsiz açık çikolata. Evet ama fındıklı. Bu sadesi var, şeyi var. Sıfade. Onu O nasıl kiloyla bağlanıyor onlar? hanımefendi ben hep bunu gördüm de hiç alamadım. Evet, kirevli alınıyor, ya yani pasta için falan genelde. Ben yani siz onu, onu böyle, normal yiyerek mi tüketiyorsun? Sıra, ya sıra sıra ya da böyle kahveye batırarak. Batırarak, çikolatayı Hayır. kahve. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yani. Düşmek üzere. Teşekkür ederiz vallahi. Metin canlı çekti öyle kapattı vallahi. Herhalde böyle fena oldu o da fena oldu. Şey oldu düştü. Metecan Bey demiş ki en güzel çikolata sevdiğinin dudaklarından yenen çikolatadır Artı demiş. Art 18 vallahi art 18'den 24'e gelen falan. Silsino onun yerine. Islak benirle. Ne yapacak? Sildiğini mi yalacak ya da sevgisi yedirmiyor mu şu? Sevgisi yemiş lap lap lap lap koca paketi. Kenarında bir parçacık kalmış o. Onu da ben alayım. Nasıl da aldatmış adamı. Saf. E, güzeli budur. E koca paketi yedin. Sen burada elge. Damla Hanım demiş. Kolejler bilir. Kantinde tost ekmeğinin arasında çikolatalı tost yapılırdı. Kusura bakmasınlar. Hepimiz koleji kolej kolej olduk. Yani <gülüyor> Ankara'da koleji vardı. Biz mi gitmedik yani? yani. <gülüyor> bizde düz lise. Sonradan zaten sütbelisi oldu. Yardım. Belki 20 yıl sonra benim okuduğum okul kolej olacak. İçinden beyaz çikolata çıkar, sütlü çikolata. Ezgi Hanım. Onu bilemedim ben. Hmm. Zevkten zevke koşursun, özeti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Gene böyle son dakika arayan Borabey falan. Borabey hoş geldin seyimimize. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi Hoşçak çok güzel tanımladınız şey. Borabey'e. Kar yağdığını, ne his kar yağıyor. Hadi canım ne kadar güzel. Var mı kar lastiğiniz? Kar lastiğim var. Kar lastiğiniz var size koyamaz. Hem de dördü de kar lastiğim. Vay, dördü dörd beğeni ediyor kendini hemen. Evet evet hiç merak etmeyin. Tweet attım geldi mi? Geldi Tweet şimdi geldi. geldi. İadeli taahhütle atmışsınız. Yeni deniyorum da o yüzden. Bağlanamadım bugün diye yazmışsınız ama bağlandınız işte. Şimdi aradım bağlandım. Şah olsun arkadaşlar hemen hallettiler işleri. Bora Bey nasıl seviyorsunuz biz, çikolatayı? Ben e, aslında her türlü seviyorum. Bir de şey vardır ne adı. Beyoğlu çikolatası mıydı o? Evet, Aa, evet hmm. ya. Parça parçadır böyle fındıkları vardır. As. Hani kiloyla satılır. Kilo. Yo, paketle de satılıyor artık. Kiloyla veya o, paketle, paketle tüketiniz de. demişler. Evet evet. Ha, o mesela nefistir. Bir de e, sıkılarak yenir bir biter o da nefis olur. Tüp, tüpte olan tüp, çiko. tüp çikolata. Tüp çikolata doğru. Bir de onun taklitleri çıktı galiba. Daha doğrusu taklit demeyeyim de ilk çıkan bir şey var kafamızda olar bir de ondan sonra çeşitleri de çıktı başlıyor. Ay bizim çocukluğumuzda o tüp metaldi şimdi plastik. Tek bir tane zaten şöyle başlayan marka vermeyin değil mi? Hı <gülüyor> Vermeyin. <gülüyor> vermeyin, vermeyeyim, vermeyeyim. vermeyin. Bekle. Peki, peki efendim <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz. Peki teşekkür, Hine, teşekkür hoşçakalın. ediyoruz. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yani Son telefonu alıyoruz sevgili dinleyiciler. Ondan sonra bugünkü Gaga Manjero taylisi belli oluyor. Kim olacak? Okçay Bey. Ekmek arasında sürülür demiş Hakan Abi Bey. Abi ne ekmek yedik ya Zeytin vallahi. Zeytin çekirdekleri iyi. çıkarılır. O da ekmek arasında çikolatanın üstüne konulur. Ekmek kapatılır, ısırılır. Ve çiğnemek suretiyle de tüketilir. Hmm. Son telefonumuz. Çok heyecanlı. Şu konuyla hiç alakası yok ama şu an içinde olduğum dolmuşun ortasında Osman'ım yazıyor. Yasemin <gülüyor> Hanım'ın bizimle paylaştığı <gülüyor> bir anı. Mı yaşanmışlık mı? Osman'ım Osman'ım. Keşke bir fotoğrafını çekseydiniz Yasemin Hanım. Belki Osman'ına bekleyin. bir e, seslenme değil de ben Osman'ım. jean Osman gibi. Mikiyama Osman gibi Hı -hı. yani. O Japoncası. Japoncusu isterseniz tarihliği belirleyelim son dakika belirleyelim evet, evet belirleyelim şarkılar falan filan derken şey olacak evet Gaga Manjero'dan iki kişilik tatlı menüsü kazanan şanslı isim hem tatlıdan bahsetti hem de tatlıyı kazandı kim bence olacak kim olacak bence bizi çok fena fenalıktan fenalığa gö götüren kendisi de fenalaşan kendisi de fenalaşan evet doğru ee, Özge Hanıma verelim diyorum ben porsak şehirden Özgür... porsaklar tebessüm şehri porsaklardan Özge Hanım vallahi bizi de bir perişan etti. Kız de perişan oldu. Toparlayabildiyseniz Özge Hanım kendinizi bizi arayın 210-30'dan ayrıntıları konuşalım. Nasıl olacak? Ne yiyeceksiniz? Hangi tatlıyı tercih edeceksiniz? Nasıl geleceksiniz? Mi? Onlar da çok önemli şeyler. Uçağa mı mı geleceksiniz? Havaş kalktı. Belediyenin otobüsü nasıl olacak? Çünkü uzak yani Porsaklar dediğiniz Kolay şey öyle. değil. Kolay değil. Özge Hanım tebrik ediyoruz sizi. Sevgili dinleyiciler hiç yanınızı sıkmayın. Yarında siz kazanırsınız. Şöyle yapalım isterseniz. Karda, buzda beleneceğiniz bir gün var önünüzde. Dikkatli olun. Yarın sabah yeniden beraber olacağız. bir dakika dur. Olacağız. Programı kapatmadan önce bir e, faille sana bir sorumuz var. Evet, evet abi. Buyurun. E, bugün... Gazetelere çok bakamadık ama e, bugün Hürriyet galiba Ankara'da e, bir haber çıktı. Aslı astarı var mı? sormak istiyorum. Ben de istiyoruz. bakmadım. Şöyle diyor 28, 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde gösterilme var ve biletler MyBilet'te onunla ilgili bir şey mi? Değil. Modern Sabahları'nın sunucularından Ege Kayacan e, Hayalet Dayı filmine muzip ikna kabiliyeti yüksek ama son derece sahtekar bir iş adamı olan Mustafa Sokan rolüyle konuk oyuncu oldu. Manşette şu radyodan beyaz perdeye geçti. Onu güzel okusaydı nokta. Radyodan, radyodan beyaz perdeye geçti. geçti. Valla aslansları e, vardı. Diye radyodan siyasete geçmek için istifa etti. Ben de e, beyaz perde biliyorsunuz sinema benim aşkım. E, radyoda e, doğru sen sinemadan bahsederken karşısında. hep aşkısı aşkısı diye bahsedersin var mı böyle bir şey yoksa senin hakkında daha bir haber mi yok bir süre daha radyoculuğa devam edeceğim radyo çünkü sonuçta ilk göz ağrım ama e, radyodan kazandığın parayı sinemada sinemaya radyoda radyodan <gülüyor> kazandığın parayı <gülüyor> sinemaya yatıracağım sinemadan kazandığın parayı radyoya yatıracak değil mi Hı -hı, öyle de. olması lazım Öyle döndüreceğim parayı ya Ama KDV çıkıyor işte o çok sıkıntı Yani senin amacın o zaman para kazanmak <gülüyor> Amacım para kazanmak parayı döndürmek Sevgili dinleyiciler yarın sabah yeniden beraber olacağız Dikkatli olun karlarda Özellikle bir sabah Oktay'la gelirken bir Kar yokmuşçasına Yolda ilerleyenler vardı ama onlar, onlar dikkatli var. evet. olsunlar Onlar dikkat bir... Onlar bizi dinliyor mu bilmiyorum ama Onlara karşı, karşı dikkatli olmakta dikkat fayda edelim. var Onlara karşı da dikkatli olun doğru Ve Kid Rock'la Hoşçakalın canber bir gün olacak